خير الشان ده. يا كلام الشيخين كيف حالكم يا شيخاب الله؟ نحمد الله جل وعلا. أنتم الآن في شراكة بالإخوان. والله الإخوان كلهم طيبين، كلهم جالسين أمامي يسلمون عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlar bu gece bizim bu tür bir ders tecrübesinin deneyişimizin ilki. Elhamdülillah Yüce Rabbimize hamd olsun ki bizleri utandırmadı. Güzel bir şekilde e, Şeyh Muhammed Hişam et-Tahiri Ebu Salah'la, e, kuvvetli bu alimle e, bu gecede bu dersimizi bu konferansımızı yapmış olduk. Anlamımızın akıyla çıkmış olduk. Bundan sonraki günlerde, bundan sonraki haftalarda bizler için inşallah güzel bir Tecrübe olmuş oldu. Derslerimize bu tür derslerimize bu alimlerle olan bağımızı koparmamaya çalışacağız. Şimdi dersimizi inşallah e, bu yapılan konuşmayı telefon bağlantısıyla yapılan bu sohbeti e, tercüme edeceğiz. Sizler de dinlerseniz inşallah fayda hasıl olur. Arapça öğrencileri özellikle Arapça öğrencileri bu tür derslere gelmeye azimli olmalılar ki alimlerin sözlerinden, onların söylediklerinden Arapça olarak anlama konusunda daha çok ne olsun? Onların bir altyapısı olsun. Bu konuda birikimleri olsun. Ve ileride alimlerin derslerini direkt dinlemeye kalktıklarında böyle bir tecrübe olsun. Bugünkü dersimiz inşallah Ebu Salah'la gerçekleştirildi. Şimdi biz bu dersi inşallah tercüme ediyoruz. Aleyküm Aleyküm Aleyküm Selam. Saut Vadi. Önce selam söylüyor arkadaşlara. Çok selam iletiyor. Hal hatırınızı soruyor. Sonra sesinin kaliteli olup olmadığını, sessizde bir cızırtı olup olmadığını soruyor. Ey barakallah hükümet. Ve entum keyfe te'amelûne durus al ikhvel ecanib fil Amerika? Biz burada şeyhe kendisine şunu sorduk. Amerika'daki bazı kardeşlerimiz, Selefi kardeşlerimiz, Avrupa'daki bazı Selefi kardeşlerimiz sürekli olarak Şehre dersler yapıyorlar. Ee, i̇nternet aracılığıyla. Onun nasıl yapıldığını öğrendik kendisinden. Buraları direkt tercüme etmeye gerek yok. Biz hemen konuya girebiliriz. E laysa ahi şeyh Elhas. hamd resuluna salatü selam ettikten sonra diyor <gülüyor> ki tebaraka ve teala ve ve kendim ve sizin için Yüce Allah'tan faydalı ilim ve salih ameller niyaz ediyorum. Başkomu ala ve ve diyor, kardeşim olan Şeyh As ve onun arkadaşlarının hepsine davette göstermiş oldukları gayret ve çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Arap olmayan insanların en öncelikli olarak önem vermesi gerektikleri nokta Arapçayı öğrenmeleridir. Çünkü Arapça Allahu u Teala'nın Kur'an'daki konuştuğu Kur'an dilidir. Peygamberinin dilidir. Rabu <gülüyor> Din ilmin dilidir. <gülüyor> Kesinlikle ve alayb, annin insanı, kendi öğrenme Arapça, kıl ve onu, kafası, kafası, kafası, kafası, kafası, kafası, kafası, kafası, kafası, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini kolay anlar, anlamada baya bir yol kat etmiş olur. İlim ehlinin kelamını, ilim ehlinin kitaplarını okuyabilir, onları anlayabilir. Ve hussu nerşi ve iyyakum ala el fi hazel migrar ve cidd fi tehsili hadiyiz ahlatil azime min alatil ilm. Öncelikle kendime ve sonra size vereceğim nasihat ve teşvik bu alanda. Yani Arapça öğrenme alanında çok azimli olmanız, çok hızlı olmanız ve gayret sarf etmenizdir. Tamam <gülüyor> Sorularınıza geçmeden önce Yüce Allah'ın kitabında olan bir ayetle ilgili kısa bir açıklama, kısa bir konuşma yapacağım. <gülüyor> Konuşmak istediğim ayet ise şudur. Kendisine hidayet, apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eden <gülüyor> ve müminlerin yolundan başka bir yola giren Kişiyi girdiği yolda bırakırız. Onu cehenneme sokarız ve ne kötü bir yerdir, ne kötü bir varıştır. Adil ya. Bu ayet ortaya koyuyor ki bazı insanların bazı insanların varlığından bahsediyor ki bu insanlar kendileri tarafından hidayet bilinmiş, hak bilinmiş insanlar, hidayeti bilip öğrenmiş insanlar. <gülüyor> Ancak bu insanlar hakkı hidayeti bilmelerine rağmen ondan yüz çeviriyorlar. Bir sebebi anil Ve Allah-u Teala'nın onların haktan ve hidayetten ayrılmalarını ondan yüz çevirmelerini allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de Muşakka yani muhalefet etme olarak isimlendiriyor. Lillahi li ve Muşakka lirasuli bu muhalefetin bu muhalefeti allah Teala kendisine yapılan bir muhalefet ve Resulüne yapılan bir muhalefet olarak kabul ediyor. والواجب على üzerine düşen, Müslüman'a vacip olan hakkı doğruyu öğrendiği zaman hemen ona uymasıdır. "Kavlillahi celle ve Ya eyyuhellezine amilukulu quwwa minel qisd. Şehade ala illahi ve walidain ve Zira Teala şöyle buyurmaktadır." Ya ey ellezine amanu kunu qawamin lil-qist adaletı ayakta tutanlar olun. li ve müşeraka tellah was. Aile vadaini ve akrabin. Ve kulli Allah'a ve ala ayi ve ellezine amelu sattu Allah. Kaqumu ma والحيدة عن الحق ومجانبته سماها الله ثبارك وتعالى مشاقة لله ومشاقة لرسوله والواجب عن المسلم إذا عرف الحق أن يتبع بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص ve la Allah adına şahitler olun, şahidet edin, şahitlik edin. Vele ki şahitliğiniz kendi üzerinize olsa, kendi aleyhinize olsa da. Aleyhullahi cüni ve şahitliğiniz anne babanızın üzerine, akrabalarınız aleyhine olsa da adaletli olun, şahit olun, şahitler olun. Şahid aleyhullahi cüni ve ki Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla, doğru olanlarla beraber olun. Zira hakikat doğru, gerçek. Her zaman için sadık olandır, doğru olandır. Ve men tebeyene lehu l-ilm tebeyene lehu l-hukum cüz'iyen cüz'iyeten kânet hâlihi Kime bir konu cüz'i olarak yahut da külli olarak tümüyle yahut bir kısmıyla beyan olursa, açıklanırsa ona düşen görev Hakk'a doğruya ittiba etmesidir. Ona uymasıdır. Çırac Allah şöyle buyurmaktadır. Rabbiniz katından indirilene uyun, onun dışındaki velilere, evliyalara uymayın. Ve ona, "Kahve" ve "Kahve" ve "Kahve" ve "Kahve" ve "Kahve" ve "Kahve" ve "Kahve" ve ve Konuşmamıza başlarken söylediğimiz ayette Allah-u Teala'nın buyurduğu hidayetten maksat yani kendisine hidayet apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eden diye geçen hidayet burada Allah-u Teala'nın kelamı ve peygamberin sünnetidir. Zira bunların dışında hidayet hiçbir yerde yoktur, bulunamaz. Allah-u Al -Kur Allah Teala Kur'an-ı Kerim hüden lil Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim hakkında muttakilere bir rehber, muttakiler için bir hidayet rehberidir diye buyurmuştur. Zalik Kitap la rîbe fîhî Bu kitapta şüphe yoktur. Ve bu kitap muttakilere, takva sahibi olanlara hidayettir diye buyurmuştur. Ve <gülüyor> ayatin Vasf-ı Kur'an'ı bî enne huden. Ve tesmîye-i Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim hüda olarak, hidayet rehberi olarak vasfedilmiş, hidayet rehberi olarak isimlendirilmiştir. Hadis-i kesîra ki beyânı Sünnet-i Ebû sallallahu aleyhi ve hadislerde Ebû Kâsım sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin hidayet rehberi olduğu söylenmiş, vasfedilmiştir. Bendel ve bâgesin Allah'ı min alhuda vâde el-ḥaq ila ahl al-hadîd. Benim ve Allah'ın beni gönderdiği hidayet rehberi olan hak dini'nin örneği şuna benzer diye ifade edilen hadiste olduğu gibi. Ay yuşağ kıl Rasul, ay yuqalifu. İbadîna tabiyyat alhuda. Buradaki ayette. Kim resule apaçık bir şekilde hidayet gel kendisinde belli olduktan sonra muhalefet ederse demek ve yani, men yushakir rasul kim resule muhalefet ederse aymin al min hadisin hidayet Kur'an-ı Kerim'den bir ayet tarafından yahut bir hadis tarafından apaçık bir şekilde açıklandıktan sonra o kişi bu hidayete, bu doğruya muhalefet ediyorsa onun hali ne olur, durumu ne olur? Onun durumunu şöyle vasfedebiliriz. O kişi ayete ve hadise, hadisten sonra, hadiste açıkla, doğru açıklandıktan sonra, kendisine hidayet geldikten sonra bunlara muhalefet etmesi yani Allah'a ve Resul'e muhalefet etmesi demektir. Wa al-aql insan bilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerindeki hakkı nedir? Ona itaat etmesi. İmana arsal Allah Teala resulleri elçilere neden gönderdi? Bir bizatihi bilakis Onlara yani resullere itaat edilmesi için gönderdi. Farayuzul <gülüyor> an Müslüman bir kimseye, resullere ve nebilere muhalefet etmesi, ittiba konusunda muhalefet etmesi kesinlikle caiz değildir. Fele <gülüyor> nefsi. Kendi nefsine, kendisine uymayı uymaya davet etmez insanları. Ve başkasına da tabi olmaz, ittiba etmez. Birrakiz gayret eder, gayret sarf eder, ittiba konusunda, Resullere ittiba etme konusunda, çaba sarf edip çalışır. İttiba, tabi olmak, Hakka götüren yolların en kestirmesidir. Kemal sallallahu aleyhi ve Abdullah İbn Mesud teala ve Abdullah Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ashabından onun Abdullah İbn Mesud ne kadar güzel söylemiş. Zira demiştir ki: "Tabi olun. Bidat çıkarmayın, bidatlar ortaya koymayın. Zira, sizlere getirilen, sizlere açıklanan dinde ne vardır, kifayet vardır, yeterlilik vardır. O size yeter. İnan iltibâğı, o sebîlû huda. İltibâğı, huda. Evet, tabi olmak, peygambere tabi olmak nedir? Hidayet yoludur. Hidayet yolunun tek yolu tabi olmaktır. Ve Albteğah, fırığı muhalife. Dinde bidat çıkarma, bidattan arayalteme de tenmede, muhalefet. aykırı olmayı olur. Ve müşaqa. Ve bazı nes, rıbba yajasabu, şeyen min kitabı Allah, ou min hadisı Resulü Allah, sallallahu aleyhi ve عن زمن نزول الرحي أو عن فهم سلف الصالح رضو الله تعالى عليه. فجاء بيان الله جل وعلا أن يبين أهمية اتباع سبيل المؤمنين. فالمشاقة لله شيء والمشاقة لهدي السلف الصالح هذا ذنب آخر Evet maalesef bazı insanlar bazı insanlar cüret ederek kendisinde cesaret göstererek Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kelamını o asırda inmiş olduğu nuzul sebebine göre nuzul ortamını bilmeden Nuzul atmosferini anlamadan yaşamadan Kur'an-ı Kerim'i veyahut da Peygamber'in sünnetini kendi aklıyla ne yapmakta yorumlamaya çalışmakta. Bu ise onu nereye götürmekte? Resul'e muhalefete götürmekte. Çünkü Allah Resul'le muhalefet, Allah'a muhalefetin günah olduğu gibi Resul'le muhalefet de günahtır. Aynı şekilde Selefi Salih'e, o asırda yaşamış insanlara muhalefet etmek, onların anlayışlarına muhalefet etmek de nedir arkadaşlar? Günahtır. Onlara muhalefet etmek, yani selefi salihin yolundan gitmemek, onlara tabi olmamak niçin günahtır diye sorarsak cevabı şöyledir. Çünkü onların yolundan ayrılmak demek, onların fehmiyle bunu anlamamak demek. Dinde birçok bir dar çıkarmak anlamına gelir. Dinde birçok bir dar çıkar çıkarma manasına gel gelir. Ve, ve dinde ayrılıklar ortaya koyar. Bugün gördüğümüz durum da bunu anlatmakta anlatmaktadır. Bu yüzden Allah Teala ayette kim Resule. kendisine hidayet belli olduktan sonra Muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola sapar. Başka bir yola girer. Tabi olur diye bunu anlatmakta. <gülüyor> Bunun manası, yani uyulması gereken müminlerin bir yolu olduğudur. bi el Buradaki el-mü'minîn kelimesinden maksat, ayette geçen el-mü'minîn kelimesinden maksat, kemâ <gülüyor> Sizin de Arapça dersinde öğrendiğiniz ve gördüğünüz gibi <gülüyor> Bildiğiniz üzere kelime el kelimesi Arapçadaki el kelimesi iki manada kullanılır. Ya istigraq yani gelmiş olduğu ki başına gelmiş olduğu kelimenin Tüm cinsini içeren. Yani el-müminin dendiği zaman tüm müminlerin yolu. Yahutta da el-ahed. Yani daha önceden bahsedilen, söylenen dillerinden maksat. <gülüyor> Şayet buradaki el. Ahit el ise yani özel bir topluluktan zi, bahsedilen, daha önceden kastedilen bir topluluktan bahsedildiği, bahsedildiği ifade ediliyorsa <gülüyor> Buradaki el iki manaya gelir. Şayet ikinci manada olursa. Ya ahdü zihni dediğimiz zihinde olan daha önceden zihinde zihinden takdir edilen bir topluluk yahut lafzı geçen bir önceki cümlelerde lafızı geçen bir topluluktan bahsediliyor. ister zihinde olan, lafız olarak bahsedilmeyip de insanın zihninde bulunan topluluk kastedilmiş olsun. ister bir önceki ayetlerde bahsedilen o topluluk olmuş olsun. Her akıllı insanın da anlayacağı gibi buradaki el istigrak değildir. Yani tüm müminleri içermemektedir. Burada kastedilen el belli müminler. Bir takım grup. Bir müminleri kastedilmektedir. Onlar da kimlerdir? Yani bunun manası tüm müminlerin uymuş oldukları yola muhalefet eden değildir. Yani yani buradaki söylediğimiz gibi müminin kelimesindeki el Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çağdaşları olan, onunla beraber yaşamış olan mümin topluluktur. Yoksa buradaki kastedilen tüm müminler değildir. Yani istigrak manasına gelmemektedir. Ona fi Turkiya Te'amulen ve huluk فمخالفة قيامنا الناس أسوال يوميا كان فكل الاستغراء ويتبع غير سبيل المؤمنين غير الطريق المؤمنين كله وإنما المقصود والله أعلم ويتبع غير سبيل المؤمنين المؤمنين هنا أعل العهد أي المؤمنين الذين عاصروا altenziy, kama Allahu Jalla ve Alaa, Teala şöyle buyumaktedir, şayet insanlar sizin iman ettiğiniz şey, sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse onlar gerçekten hidayete ermiştirler. diyerek Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu zikretmektedir. Yani Yahudi ve Hristiyanlar diğer topluluklar ey sahabe'ler sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse ancak hidayete ermişlerdir diye buyurmaktadır Allah Teala. al-iman <gülüyor> iman yani عدم أو عدم الواجب أو عدم الكامل Peygamberin iman ettiği şekil, şekle muhalefet etmek, gerekli olan imana muhalefet etmek demektir. Gerekli olan imanı gerçekleştirmemek demektir. Yani bu ayetteki müminlerin yolundan başka bir yola uyarsadaki o yol hangi müminlerin yoludur? Sahabelerin tutmuş olduğu yol. <gülüyor> Bizler onların anlayışlarına, fehimlerine bakarız. <gülüyor> Her küçük meselede ve büyük meselede. <gülüyor> İlmi konularda ve ameli konularda. <gülüyor> Muamelatta ve ahlakta. <gülüyor> <gülüyor> Bizler o müminlerin sebiline, o müminlerin yoluna Allah'ın kitabını anlamada da uyarız. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini kabul etmedeki metotlarına, yollarına da uyarız. <gülüyor> Onların peygambere olan bizim için örnek olmuş olan o insana uymalarındaki yollarına uyarız. Akılla nakil arasındaki tutmuş oldukları yola uyarız. <gülüyor> Onlardan birisinin aklını nas için, delin için nasıl bir kenara ittiğini, nasıl bir kenara bıraktığına bakar. Görürüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen ve allah Teala'dan gelen naslara karşılık Aklını nasıl bir kenara bıraktığını görür, öğreniriz. Bunun manası şudur, kim sahabenin yoluna uymazsa, sahabenin yolundan başka bir yola uyacaktır demektir. Yani, kim kamil olan, eksiksiz olan, Mükemmel olan insanların yolundan başka bir yola uyarsa, o yoldan başka bir yola çıkarsa, onların yolundan başka bir yola uymuş olur. Zira kişi sahabelerin yoluna uymazsa, ya aklı öne çıkaran akılcılar ve mutezilelere uyacak. Ya da aklını, anlayışını ve çürük düşüncesini nasların önüne geçiren, eskiden ve günümüzde olan haricilerin yoluna uyacaktır. Sahabenin yoluna uymazsa eğer. Ya da hizbilerin, gruplaşanların yoluna uyacaktır. Ve böylece selefi salihe karşı onların aleyhinde cüret toplayıp, cesaretle konuşabilecektir. İşte biz o kimseleri, yani selefin yoluna uymayanları, o mümin, sahabelerin yoluna uymayanları ne yaparız? Girdiği yolda kendi başına bırakırız. <cuch> Yani o velisi olur, velisi edindiklerinin, yani yoluna uydukla yol, yoluna uyduğu insanların velisi, dostu olur. İşte düşün, sen kiminle beraber olmak istiyorsun? Kıyamet gününde haşrolunduğun zaman kimlerle beraber haşr olunmak istiyorsun? ve müminlerin sebili olan yani sahabelerle birlikte mi haşr olmak istiyorsun? Ve ve ve Önderleri, komutanları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olan sahabelerle mi haşr istiyorsun? Türedi khalifin. Ya da Allah'ın Resulünün ve ashabının yoluna uymayan, onlara muhalefet eden insanlarla beraber maaş olunmak istiyorsun. allah Teala'nın bu tehdidi yani müminlerin yolundan başka uydukları yolu onu veli edindiririz, veli olarak bırakırız. O yolda onu bırakırız. Tehdidi dünya ile alakalıdır. Buna bağlı olarak da ahirette bir neyi vardır? tehdidi vardır bunun. Nedir o? Biz onu cehenneme sokarız. Bu ne kadar kötü bir sonuçtur. Ne kadar kötü bir barıştır. Vesâet masîrâ bizle kavliyi sallallahu aleyhi ve sellem inna el-yewood iftaraqa te'ala yehdehu والنصارى أثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار أقوله صلى كلها في النار مثل هذه الآية نصره جهنم وساعة مصير هي من آيات الوعيد كما أن الحديث من حديث الوعيد ولا يلزم أن كل واحد من, من خالف منهج السلف أنه يكون eee muhaliden cehennem ve Evet bu ayette geçen onu cehenneme sokarız ve bu ne kadar kötü bir varıştır ayetindeki bu cümleler Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Yahudiler 72 ya 71 Hristiyanlar 72 benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacak. Biri hariç hepsi ateştedir. Hadisindeki cümlelerle aynıdır. Aynı manadadır. Bu allah Teala'nın bir tehdididir. Vaididir. Bu şu demek değildir elbette. Kim Selefi Salihin'e bir konuda muhalefet ediyorsa ebedi olarak cehennemde kalacaktır değildir. Bu manaya gelmez. Çünkü allah Teala vaat ettiği şeyi yerine getirir, gerçekleştirir. Ancak tehdit ettiği şeyi ne yerine getirmeyebilir. Onu kulun üzerine hak ettirmeye bilir. <gülüyor> Tabi bu rahmetinin gereğidir. <gülüyor> i̇şte bu ayet bize Sebefi Salihine ittiba etmenin önemini anlatmakta, önemini ortaya koymaktadır. <gülüyor> Her konuda Fehim konusunda, anlayış konusunda, ilim talebeliği konusunda, ameller konusunda, ahlak konusunda, muamelatta, <gülüyor> Allah-u Teala'dan isim ve sıfatlarının yüzü hürmetine isteyerek bizleri Öncelikle beni ve sizleri Selefi Salih'in yoluna uymasını niyaz ederim. <gülüyor> beni ve sizleri sahabelerin yoluna başka bir yola tabi olmayı tabi olmaktan alıkoymasını, uzak tutmasını niyaz ederim. Allah'u Teala sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ashabi elhamdülillahi rabbil Söyleyeceklerim bu kadar. Salat ve selam Allah Resulüne, onun asabına, aline olsun. Ya Şeyh, Allah salam, barakallah fikum. Hayırlı günler. bazı asıla, in bazı İkwa. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. <gülüyor> Hatta la yatul aleyküm ve aleyna fil e, iktisalat inşallah. Diyor ki şey yani bazı arkadaşlarımızın soruları var onları size etmek istiyoruz dedim. O da tamam inşallah dedi. Tercüme ne zaman olacak dedi. Biz de dedik ki tercüme inşallah dersten sonra konuşmadan sonra olacak. Yağul ak Huna fi turkiya Huna yüsemmevna bi cihadiyin ve hizbiyyin وَاَقَاعِدُهُمْ <gülüyor> yani selîmâ min ba'dil bida'i şirkiyye yani ne sati'an nekûl hum akrabu minel, minel, ne diyor ki burada Türkiye'de bazı hizbiler cihadiler radikaller var Bunlar akidevi bazı konularda bizlere yakın gibi gözükmekte. Akideleri düzgün olarak bilmekteyiz bunları. Yani tasavvufçulardan ve tarikatçılardan bize daha yakın gibi gözükmekteler. Bunlara karşı konumumuz ne olmalı? Bunlara karşı tavrımız nasıl olmalı? <gülüyor> Ben sizler siz ehli eser, ehli hadis özellikle ülkelerinde mustazaf olan, zayıf olan ehli hadise Allah Teala'nın resulüne söylediği şu sözü söylüyorum. Kul <gülüyor> el Afflı tercih et. Affetmeyi tercih et. Ve emre bil'urf, ma'ruf olan şeyi emret. İlinden şeyi emret. Ve cahillerden de uzak dur. Yönünü, yüzünü çevir. Kodil afva ammen azhara'l afv. Affet. Sana karşı affetmekte eksik davranmayanı affet. Ve emre bil'urf, ki kullu men yuhalif Muhalefet eden herkese mağruf bir şekilde, örfi bir şekilde bunu emret. Mağrufu emret. Güzel şeyi emret. Sizlerin ne gücünüz var, ne ortada bir cemaatiniz var o topraklar üzerinde. Bu durumda size bu yakın gözüken insanlar ama onlarda hizb hizbilik var gruplaşma var yöneticilere karşı şer'i zabıtlara bakmadan kuruç var çıkış var onlara karşı ayaklanma var sizin üzerinde düşen onlara nasihat etmek doğruyu göstermek. Tabii bu nasihat ederken, onları yönlendirirken onlara katılmamanız. Onlarla bir gözükmemeniz gerekmekte. Hata ettikleri konularda onları uyarmanız ve onları sakındırmanız gerekmekte. Tahziriniz onlardan sakındırmanız onları uyarmanız apaçık olmalı. Gizli bir şey kalmamalı. Şayet bir fitne bir kargaşa meydana gelse, insanların sizleri bilmesi gerek, onlardan olmadığınızı. Patlatmalar, bombalamalar, insanları tekfir etme, selef-i salih'in menhecinden olmadığını, onların metodundan olmadığını, onlara anlatıp öğretmeniz gerekmekte. Onlara karşı tavır takılma, Onları hecretme işine gelince onlara karşı tavır takınma, onlara karşı muharebede bulunma işine gelince bu şer'i maslahata, şer'i çıkarlara göre gözlemlenir, ölçülür. ve Hatta <gülüyor> <gülüyor> oradaki al kardeşleriniz, onlarla beraber işçi olmamanızı, onlarla beraber karışmamanızı, davet için gerekli olanın bu olduğunu görüyorlarsa, bunun yapılması gerek, onlardan ayrı olmanız gerek. <gülüyor> Eğer Onlarla bir maslahat çıkar, davet çıkar. Onlarla bir arada bulunmayı, onların ayrı gözükmemeyi gerektiriyorsa mudahe, ne? Ne? onlara nasihat edilir. Onlara öğüt verilir. Ancak yüzlerine görünmez. Selamun Allah'a khayr. Buna suar esrani. İgul, kal Allah-u Teala ta an, e, an, an İbn-i Adem fetavu'at lehu katla khih. فقتل هو فاصبح من الخاسرين وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن <الْقَتْلَى> <gülüyor> diyor ki, soran kişi, Teala buyuruyor ki Adem'in oğluna nefsi kardeşini öldürmeyi güzel gösterdi bunu yaptıktan sonra da o hisrana urayanlardan oldu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki dünyada bir nefis öldürülmüş, bir nefis katledilmiş olmasın ki bu ölümden doğacak olan günah Adem oğluna, o Adem'in oğluna yazılmış olmasın. Çünkü Adem'in oğlu bu akıtılan kanda neydi? Sebepti. Çünkü ilk defa kan akıtılmasına, kan akıtılma sünnetini yeryüzünde izhar eden oydu diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadislerden anlaşılan ve bu ayetten anlaşılan onun hüsrana uğrayanlardan olması demek... ومن <سؤال> <سؤال> شركة دخلتها ماناً يقول الأخ هل ابن آدم هذا كان من الخاسرين بسبب أنه يعني قتل أو بسبب أنه مقع في الشرك <تصفيق> هذا ليس لنا أن نبحث في هل هو كان من الخاسرين بسبب هذا الفعل أو بسبب هذا الشرك bu yani konuda bizim yani, peşine düşmememiz gereken bir şey. Ya yani onun hüsranla şirke düştüğünden dolayı mı hüsran pişmanlık duydu ya da kardeşini öldürdüğünden dolayı pişmanlık duydu. Bu konu bize bildirilmemiş bir konudur. Konun <gülüyor> ilmi Allah katındadır. <gülüyor> Ayetin gelişine bakıldığında, Allah teala ve min ان رحم so gelişi, allah يري يري وكيف يوارى سوء تاخي قال يا ولي تعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فوارى سوء تاخي bir kardeş göndermesi ona nasıl kardeşini gömeceğini öğretmesi bunların hepsi Buradaki pişmanlığın, hüsranın, hüsrana uğramanın sebebi onun kardeşini öldürmesiydi. <gülüyor> Pişmanlık öl öldürmeden, katletmeden sonra ortaya çıktı. <gülüyor> Yine Adamın ilk ülkesinden sonra öldürülen Adamın ölümüne dair bir kanıt. Bu, Öldürmesinden dolayı ilk Adem'in oğluna yazılan günahın sebebi neydi? Kardeşini öldürmesi. Biliyoruz ki kişi öldürmek ikiye ayrılır. İnsanı öldürmek ikiye ayrılır. Ya kişiyi, bir insan bir kişiyi helal görerek, kalbinle itikad ederek bunun haram olmadığına inanarak öldürmesi. Bu da küfürdür. Kişiyi dinden çıkarır. Kişinin bir kişiyi bu şekilde öldürmüşsü. Ancak bir kişi kardeşini öldürmeyi haram olarak görüp, helal olmayarak, helal olmayarak kabul edip öldürürse bu büyük günahtır. Ehl-i Sünnet de buna bu şekilde iman eder. Bu saate kadar, şu andaki, şu vakte kadar delilen yübeyinu enne katlehu li Kardeşini öldürmesi, Adem oldun kardeşini öldürmesi, kardeşinin öldürülmesini, öldürülmesinin helal olduğunu görmesinden dolayı olduğuna dair hiçbir delil şu ana kadar görmedim, bilmiyorum. Zira ayet mücmel kapalı olarak geldi. Allah Taa la buyurmakta ki o ümmetler geçmişlerdir. Yaptıklarını yaşa kazandıklarını kazanmışlardır. Ona kullar, kardeşler bütün sizlerin de kazandıklarınız, yaptıklarınız sizleredir. Ona güçler bu nehrin merkezini Onların yapmış oldukları şeylerden sizler ne olmayacaksınız? Sorulmayacaksınız. İkinin gereken... neler <gülüyor> bilinmesi gereken? Katlenmiş bir geydiyefs zulmun abriim. Bilinmesi gereken nefis öldürmek, insan öldürmek büyük bir zulümdür. Vurman gecim ta tabr alih vuiydu fi Kişi bir kişiyi öldürdüğü zaman ateşle tehdit olunur. Allah Teala onu ateşle tehdit etmiştir. Cehennemle tehdit etmiştir. Naam. Barekallahu fik. Sual-ı sallallahu aleyhi ve Allah Teala Fema asabekum min musibetin fe bima Yani ve kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşeddün nasi belâen el-anbiya summa el Yiyoru <Gülüyor> el akh. sallallahu aleyhi ve sellem ubtilya wa asabathu masaib taala fe bima Sorusu Allah Teala kuran buyuruyor ki başınıza gelen musibetler kendi ellerinizle kazandığınızdan dolayıdır. Ve Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki İnsanların belaya, musibete en çok maruz kalanları peygamberlerdir. Daha sonra da onlara en çok benzeyenler ve onlara en çok benzeyenlerdir. Bu iki, bu ayetle bu hadis nasıl anlamalıyız? Evet. Yok mu? Evet. <gülüyor> Hadisle ayet arasında bir çelişki, zıtlık yoktur. فَإِنَّ بَعْصَابَ الْمُسْلِم۪ينَ يَوْمَ اَحَدُ فَإِنَّمَا كَانَ ذَاتِكَ بِسَبَبِي أَنَّهُمْ خَالَفُ أَمْرَ رَسُولِ اللّٰهِ Müslümanlara Uğut Savaşı'nda isabet eden musibetler, örnek olarak, onların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etmesinden dolayıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'u kârmâ asâbekum min musibetin femimâ kesebete idîkum Allah-u Teala, size isabet eden musibetler ellerinizle kazandıklarınızdan dolayıdır diye buyurmuştur bu yüzden. Aynı şekilde Huneyn savaşında da böyle olmuştur. Onların çokluğu, Müslümanların çokluğu gururlandırmış, hoşlarına gitmiştir. Asabahum, asabahum. Onların başına gelenler gelmiştir. <gülüyor> İnsan bilmeli ki Annel muslim el kana ister kişi kamil imana sahip olsun, ister eksik imana sahip olsun, ona bir musibet isabet ederse, kendisine bir musibet isabet ederse, bu ona isabet eden musibet, eliyle kazandığı, eliyle biçtiği, eliyle topladığından, hasat ettiğinden başka bir şeyden dolayı değildir. Ama bu her zaman için geçerli değildir tabi ki. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın kelamı hiç bir zaman çelişmez. Yine Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde insanların en hayırlıları olan peygamberlerin, efendi, insanların efendisi olan peygamberlerin, rasullerin başlarına musibetlerin, belaların geldiği anlatılmakta, bizlere aktarılmakta. <gülüyor> Bunların en başında peygamberler gelmekte. <gülüyor> e peygamberlerin en başında da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmekte. Başına gelen musibetlerin çokluğu, bakımından. <gülüyor> o halde şöyle deriz. <gülüyor> İnsan şu iki sebepten dolayı Müptela imtihan olur, başına musibetler gelir. ya eliyle işlediklerinden dolayı başına bir musibet gelir. Yahut onun derecesini yükseltmek için başına musibetler gelir. İma rifgeten. İma rifgeten. İma musibetler bakımından, bela bakımından en sert başına gelen kişiler peygamberlerdir. Sonra onlara uyanlar, sonra onlara uyanlardır dediği gibi insanın başına musibetler bazen de derecesini yükseltmek için gelebilir. Lakin اذ اعلمنا انه لا تعاوب بين الائeti والحديث مرد النالي فالضابط بينما يكون من الابتلاعات بفعث ولماء Bizler o zaman burada çelişki olmadığını öğrendikten sonra çelişki olmadığını öğrendikten sonra ne zaman insanın başına gelen musibetin elleriyle kazandıklarından yaptıklarından dolayı olduğunu ve ne zaman onun derecesini yükseltmek için o musibetin başına geldiğini ayırt etmemiz için bir kural koymamız lazım. Bu kural şudur. Eğer kişi allah Teala itaat konusunda mukimse, mustakimse devam ediyorsa bu, onda doğru ve dürüst olmaya ve muhalefet yapmıyorsa, muhalefete düşmüyorsa başına bela geldiğinde, musibet geldiğinde bilinmeli ki o musibet, o adamın başına gelen musibet onun nedir arkadaşlar? Derecesini yükseltmek adına gelmiştir. Kim fısık ve fujur içinde yaşıyorsa ya da belli bir günah işliyorsa yahut günah bir günah peşine takılmış gidiyorsa onun başına gelen musibet Bundan dolayıdır. Yani elleriyle kazandıkları günahtan, günahlardan dolayıdır. farkun musibati O halde başa gelen musibetler arasında fark vardır. Ta'at ehli olan, Allah'a itaat eden insanların, Allah'a muti olan insanların başına gelen musibetler, onların derecesini yükseltmek için başlarına gelen musibetlerdir. Ve musibati Günah içinde batan, günah içinde bulunan insanların başına gelen musibetler ise Bu onların başına gelen musibetler onların cezalandırma babından, cezalandırma cinsindendir. Allahu Teala Allah en iyisini bilir, en doğrusunu bilendir. Cezalandır Allah hayırlı. Sual ya şeyh, يقول: "Ta'alemna en salah fi hukmihi ihtalafa ehlu sünneti ve'l cemaa". Ve ma huwa kavlu'r rajih fi tariki's salah? ve ma ma ma ماذا نعمل اذا توفي diyor ki ehli sünnet vel cemaatın namaz e, namazın terk eden kişi hakkında ihtilaf ettiğini gördük Racı olan görüş nedir namazı terk eden kişi kafir olur mu böyle bir kişinin cenaze namazı kılınır mı yesala <gülüyor> namaz şeklen terk namaz eden kişi namazı terk eden kişi tehlikededir. Çok büyük tehlikededir. Onun durumu küfür yani küfürden hali olmaz, küfürden çıkmaz. <gülüyor> ehli ve cemaat. ehl i ittifak etmiştir onun küfür içinde olduğunu olduğu konusunda. Lakin o muhtelif o Ehl-i ihtilaf ettiği nokta o kişinin, yani namaz kılmayı, namaz kılmayı terk eden kişinin küfrünün büyük küfür mü, küçük küfür mü olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. <gülüyor> bu bile insanın namazı terk etme konusunda kendisine bir engel olması bakımından, babından yeterlidir. Ehli sünnet ve cemaatin bu konuda ihtilaf etmesi, kişinin namazı terk etme konusunda tereddüt etmesine ve ondan uzaklaşmasına bir engel olması lazım. Mani olması lazım. Raci olan görüş, raci olan kabul şudur. Namazı terk eden kişinin durumuna bakılır. Namazı tümlüğüyle terk ediyorsa bu adam, bu adamın küfründe, kafir olduğunda hiçbir şüphe yoktur kimi zaman kılıyor kimi zaman da kılmıyor ise bu durumu böyle olan kişi tekfir edilmez kafir olmaz amma kişi la la si gelen kişi, cenazesi olan o ölü namaz kılınmamakla tanınıyorsa, namazı külliyen terk ettiği biliniyorsa, ilim talebesi insanların, ilimle iştigal eden, ilimle meşgul olan insanların böyle insanların namazını kılmamasını tavsiye ediyorum. Çünkü onların takındığı bu tavır diğerler için, diğer insanlar için bir örnek olacaktır. <gülüyor> yani <gülüyor> ma ve namazı terk etmelerinin sebebini de cemaate açıklamaları lazım ve şöyle demeleri lazım bizler hayattayken namaz kılmayan bir insanın nasıl olur da gelip şimdi cenazede namazını kılarız demeleri lazım annemâ nuhîna an katlı musallî ve emirnâ bi ssalâti Bizlere namaz kılan insanların namazını kılmak emrolundu. Wa Ancak insanların âlemi, iman avam olan insanlar namazı külliyen bütünle terk eden bir insanın küfrünü görmüyorsa ve onun namazını kılıyorsa bunda da bir fays yoktur. sual ya şey, barakallahu fikum. Yequlu akh Ma <gülüyor> hukmu Diğer soru, çelikten yapılmış takı takmanın hükmü nedir? Ama lübsu <gülüyor> al khatem sabah kana min fulad, ou min hadid, ou min almas, للرجل Erkeğin bakırdan, demirden ve çelikten yüzük takması iki bakımından, iki yönden yasaktır. <gülüyor> i̇lk, i̇lk yasaklanma noktası, ilk şıkkı, bu süslenme babındandır. Süslenmek de kadınların hususiyetlerinden, özelliklerinden bir konudur. Dinimizde bize erkeklere giyinmesi izin verilen şey gümüş yüzük takmalarıdır. Ne bir, bir, birkaç tane birden fazla yüzük takmak. Ne de ne yani birden fazla da yüzük takılmamalıdır. Çünkü dinde gelen erkeğin si olan yüzük tek ve birdir. <gülüyor> Diğer nokta <gülüyor> demir ve demir türünden olan madenler, <gülüyor> yani altın ve gümüşün dışında olan madenlerden yapılan takılar. <gülüyor> Bu konuyla ilgili bazı eserler, bazı hadisler geldi. Bazı alimler bunların konusunda görüş, sayı olmaması konusunda görüş bildirdiler. Bazıları da e, bunun sayı olduğunu söylediler. Bu eserlerde, bu hadislerde altın ve gümüş dışında takılan takıların cehennem ehlinin taktığı, cehennem ehlinin süsü olduğu gelmektedir. Cehennemliklerin süsü. Cehennemliklerin süsü. Bundan dolayı insanın, cehennemlik olan insanların süsüyle, takısıyla takılanması uygun ve hoş değildir. İster bu demir olsun, ister bakır olsun, ister de çelik olsun. Ancak altın ise erkek için. <gülüyor> Şüphesiz o da erkeğe haramdır. Gümüş ise erkeğe. Gümüş ise erkeğe. Peki ise tek yüzük olarak takması caizdir. Sual ya şeyh, yıkıl. Hâl hûnâkâ sînün muhaddâd lîl hîjâme lîl hîjâme ve kezâlik fî eyi eyyâmin zâ umil, umiletel hîjâme tânfâh ekthâr <gülüyor> ve hâl hûnâkâ eyyâmmen Soru <gülüyor> diyor ki hacamat yaptırmadan bir alt yaş sınırı var mıdır? Ondan sonra soruyu bulalım. Şurası, soru hacamat yaptırmanın alt yaş sınırı var mıdır? Hangi günlerde yapılırsa daha faydalı olur? Hacamat yapmanın yasak olduğu günler var mıdır? Hacamat yaptırmanın alt yaş var mıdır? Hacamat yaptırmak, tedavi olmak babındandır. İnsan bu konuda ihtiyacına bakarak hacamat yaptırır. Eğer bir kişi bir bölgesinde kan kan kan hususunda rahatsızlık çekiyorsa hacamat yaptırabilir. İsterse insan büyük olsun, isterse küçük olsun bu fark etmez. Sorun yaşıyorsa tedavi için hacamat yaptırabilir. Benim bildiğime göre ki bu konudaki yani bilgim çok derin değildir. Bu ermemiş, ergenliğini tamamlamamış insanlara doktorlar hacamat yapmayı tavsiye etmemekte. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hacamatıyla ilgili gelen rivayetlerde onun 40 yaşından sonra hacamat yaptırdığı bilinmekte. Eee İbnül Kayyım, Zâd-ı Maad adlı kitabının dördüncü cildinde aleyhissalâtu vesselâm'ın nerelerde ve ne şekilde hacamat yaptığını zikretmektedir. Ve kâ'a terghi ennâ yekûnâ fî el-elyâmâllâti yekûnul kâmrâ fîhâ fîhâ fîhâ fîhâ fîhâ fîhâ fîhâ yapılması gereken, teşvik edilen, hacamatın yapılması gereken günlerde ise şudur, Dolunay, yani Dolunay'dan sonraki gelen ayın azalmaya başladığı, hilal olmaya başladığı, ters hilal olmaya başladığı günlerde, yani, yani, yani, Hicri ayın 15'inden sonra olan 17'sinde, 19'unda ve 21'inde. İşte bu tavsiye edilen günler bunlardır. Haftanın günleri yani yasak olan günlerle ilgili olarak <gülüyor> Cumartesi ve çarşamba günleri hacamat yaptırmakla alakalı yasaklar harit olmuştur hadislerde. Hicri ayın ancak onun sayı olması konusunda ihtiraf vardır. <gülüyor> Bazı ilim ehli bu Hasan görmüş. <gülüyor> bu konuda tafsir isteyen, ayrıntı isteyen İbn-i dönebilir. <gülüyor> Önemli olan hacamat tedavi içindir. و وقته الحجامه كل kullanılan hacamatta kullanılan kapların büyüklüğü küçüklüğü nereye yapılacağı bunların hepsi tedaviye dönmektedir zamanı tedaviyle alakalıdır tedavi isteyen kişinin durumuna bağlıdır. Feati at-taqabul Jazakumullah khair barekallahu fikum son soruya şeyh Abdullah sema sema ...huna fî Türkiye... ...bi kelam... ...ikûlu kâiluhu... ...vasfân nebî sallallâhu aleyhi ve sellem hâkedâ... ...Rasûlul Kibriyâ... ...Rasûl... ...Rasûlul Kibriyâ... ...hâkedâ yıkûlûn indenâ ba'dun mu'ezzinîn... ...Nisbe hâdâ sahih el kelam... ...hâdâ el kelam sâhîhun... ...hâdâ el kelam lîşe bi sâhîhan mutlaka... ...soru bazı insanların diyor... ...soran kişi... Resulü'l-Kibriya, büyüklüğün Resulü, azametin Resulü diye, Resulullah'ı vasfettiğini duyuyoruz diyor. Sizler duydunuz mu hiç böyle? Bu doğru mudur? Bu vasıf doğru mudur? Beynel nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem khuyra beynan yakuna abden nebiyye ve meniken nebiyye. Hayır bu kesinlikle doğru değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam şu iki seçenek sunulmuştur. Kul, abid peygamber olması Yahut melik, kral peygamber olması so so so konusunda ona bir teklifte bulunulmuştur. Biliniyor ki krallık, padişahlıkta büyüklük, kibriye, azamet, yücelik vardır. Ama aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. Ben bilakis kul peygamber olmak istiyorum. Allahu aleyhi ve sellem, namazlarımızda, şahitliklerimizde şöyle söylememizi emretmiştir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enna Muhammedun abduhu ve rasuluhu. Şahit edelim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür. Allah <gülüyor> razı olsun. Bize vakit ayırdınız. Vakt-ı kıymetli, ve cezakenullahu hayran. Ve na na el inşallah. Şehre son olarak teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. İnşallah gelecek oturumlarda gelecek derslerimizde yeniden buluşmak üzere diyor. Sohbetimizi burada nokta.